Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz huzur ve sekine. Sekine, sükun kökenden geliyor. Rahatlama, huzur bulma, ruhsal genişlik, gönül genişliği. Ruhun, buna ihtiyacı var ruhun. Beden ne kadar rahat olsa da, eğer ruh huzuru bulamasa insan mutlaka bu daralır, bunalma girer. Bu sekine ya da mesaneye gelir. Tevbe ayet 40'ta Bela Birebizlere İz Yehulü sahibihi İz Şirat-ı Rehabebim Peygamber Hüzykülü sahibihi arkadaşına mağarada Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Hazretleri Mekke'den Medine'ye hicrete zorlandı. Gerçi bu kaderin bir uygulamasıydı ama kötü insanlar böyle kötü resyalar bulurlar. Peygamberimizin yanında bir tek sahabesi var. Ali bin Ebî Hazretleri. Mağara girdiler, Sevr Dağı'nda mağara. Bir peygamber bakın müteverler çok düşünür, çok merak Bir peygamber, peygamber. Hem de Hatimü'n-Enbiya, son peygamberlerin hepsinin hak sorumluksu. Kaçma zorunda kalıyor. Bir mağaraya giriyor. Mağaraya giriyor peygamber. Neden böyle yapıyor? Demek ki sebeplere Hevesçül dönüyor buna. Yani sebeplerle yapışmak gerekiyor böylece. Şey. Yoksa bir peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir dua ise nere olmaz ki? Etmiyor dua. Çünkü ümmeti öyle olması için ümmeti ne? Mağara girirler. Girirler mağaraya. Arkadan müşrikler gelirler. Bir grup müşrik. Evler kılıçları, evler sopaları, Peygamber'i arıyorlar. Bunları, ölecekler bunları. Bir kılavuz var. Mekke'ye mükerreme de izi süren, ayak iziyle kimseyi buluyordu. Onun kılavuzu ile bu müşrikler, yani emişlerin de en beterleri, adileri, teröristleri yani, bundan mağara kadar geldiler. Dedi ki o kılavuz, işte onun mağarası bunlar dedi böyle şey bu arada. O arada eee bir bu aradaymış o bak kış oldu şu bu Şimdi Gazi Bezir Sıddık Hazretleri var da. Sıddık Fakat başlığı titremeye. Tabii çaresiz. Elde bir şey gelmiyor. Bu can pazarı değil ama. Janderi değil. Ya Resulullah'ın işini titriyor, üzülüyor. Yani gözlerinde, onun gözlerinde peygamber tutulacak orada, dövülecek, öldürülecek, hakata olacak. Fakat elde bir şey gelmeyecek. E atılacak tabii. O ölecek. Ölecek ama ölüme de yetersiz. Bir peygambere bu hakata yapılacak. Yani bunu tabii kabullenememe. Kimse bunu tabi kabul edememez tabi bunu, bunu kabul edememez ama bir de acz-ı bir şey gelmeme. Artık çıldırası böyle bir bir şey halde kendisi, çaresi Kur'an diye böylece. dışarı müşrikler, bu arada girmiyorlar ama Kurs'a kendi aralarında. İşte burada, yok burada değildir, tabi Mevlam bir oraya önce gönderdi. Örümcek ağ geldi, ağ mağaranın ağzına. Hatta Cebrail aleyhisselam Allah yalvarıyor. Ya Rabbi bana izin ver de gideyim mağaranın kapısını da ben Resulü Ekrem'i koruyayım. Cebrail aleyhisselam. Bu diyor ki Meryem, Cebrailim sana gerek yok. Ben oraya en aciz vallımı gönderirim, öyle korurum hemen büyük örgüye geldi acele varın ağa kapısını ağaç kapısı bir yani insan evi kömüre teşkil girebilir. varın kapısını hemen ördü tabi ince örgü içecek görülüyor on mevlam her şeyin Rabbi her şeyin emrin tasarrufunda hemen bir rüzgar esti kuyruğu esti tozları var azandır sürü tozları o tozlar takıldı örçek alana. Önce ağa kalınlaştı, işte size göstermek için geldiler. Bir daha da çift güveci geldiler, yuva yaptığı yumurta da orada. İşte bundan dolayı şimdi müşşikler bu mağaraya bu dağa yeni kaçtırdan buraya girse bu ağa bozulurdu. Önce ana bakıyorlar eski bir durum gösteriyor, burada yuva var, yumurtamış güvecim burada üzerine yatıyor yat o anda güvercinde fakat İsha tabi Hazreti Adibü's-Sih adetleri çarşıda Kur'an'ı okuma ya içeri girerlerse ya boş yere bakarlarsa bizi görürlerse ben ne yaparım bu ben nasıl koruyamam Ede gelmezse bir çıldıracak burdu Peygamber peygamsında la tahzen inna Allahı me anadır la tahzen La tahzen, la ebabe gülür. Yüzüllenme, mahzun olma, üzülme. Neden? Allah tercih edeceğiz beraber buyurdu Allah. Allah bizlerle beraber. Fe enzel aleyhi. Allah tercih üzerine fe aleyhi ve ebbekü üzerine indirip sekineyi. Fe enzelallah indirdi. Sekine tevhü sekinesini aleyhi ebbekü üzerine. O üzerine sekine inince bu tabi manevi bir hal. Manevi bir hal. Hazreti bir anda her şeyi unuttu. Bir gönül ortamında, huzurda, rahatta. Yani buradaki iman, buradaki iman birbirine perdere kalkıyor burada. Artık imanın en zirvesine burada erişiyor. erişiyor. Tam evlere bir güven güven o halini rahatlama. oldu kendisinde. Yani bu din bize öyle bedava gelmedi. Yani bunu herhalde bilelim bu şekilde böylece. Yani başta alisman olmak üzere sahabeler, ondan gelenler yani çok şekiller bu dinimizi bize kadar aktarmak için hale. Yani din böyle kolay gelmedi böyle öyle rahatlıkla bir İslam tam olmak. <gülüyor> yani Allah istemez çize çekmek yok. Allah yolunu çize çekmek geliyor gerekiyor. Yorulmak gerekiyor. Allah yolu diye yorulmak gerekiyor. Allah yolu gerekiyor. Ve bazı şeyleri de göğüsleme gerekiyor. Allah'ın da gerekiyor. Yani Şimdi bir yana daha haricim inşallah. Sekinlik ile ilgili. Sıra davranı anlamına gireceğim inşallah. Işte Sıra Bir de biat-ı rıdvan var. Biat-ı deniyor. Biat, bir sözleşme, söz verme. Rıdvan da Allah razı olduğu biat, anlaşma anlamına geliyor. <gülüyor> Yücret'in beşinci yılında Bediye Müller'de Hendek Savaşı oldu. Hendek Savaşı oldu. Yani Düşünem Bakır'ın bir Peygamber Aleyhisselam Hazretleri neler çekti? Önce dünyaya babasız geldi, yetim geldi, dünyaya geldi. 6 yaşında annecini kaybetti. İlk kez sonra dedesini de kaybetti. Amcası, yengelerine eline kaldı hala. Tabii fakir, yetim, yoksul. E o, o zaman aşağıya yollarılar yetimlerde. Yani gençliği böyle geçiyorlar. Çoluklu yetim, Gençliğe de yoksulluk içerisine geçti Aleyhisselatü'nün. Yaşı 25 oldu, evlenemedi. Yani o dönemde evlenmek hemen erkendi, Bekir'in Medine'de evlenemedi. Çünkü masa yoktu. Ağırlık yoktu böyle, eşya yoktu. Böyle beyaz eşya, şununla bunda yoktu böylece. O için evlenmek kolaydı o zamanlar. Yedi de mehir, anlaştığım bir alıp gidiyor yani özel davetiyeler, günler, nişanlar, sözler, bunlar hiç yoktu zamanında yaptılar böyle. Öyleyken Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yoksa olduğu için eylemedi 25 yene kadar. İşte o zaman Hatt çağınlığımızda eylemde eylemde eylemde o zaman böyle rahatı erdi. Erdi ama bu 15 sene sürdü, 45 sene kadar sürdü rahatlığı böyle. Hatta bir senesi de bile yani son bir senesi bile Gene peygamberimizin başa geçti böyle. Yalnızı seyrediyordu. Nur çekildi. ana şekildi, nizi şekildi, tefekküre dalıyor. Bir insan ki düşünelim, ezelde Peygamber olarak yaratılmış, ezeli ruhu, öyle ruh sahibi, öyle olduğu halde hemen peygamere geçici yapılamıyor. o makama geçemiyor böyle. Çünkü bütün beşeriyet, yani insanın bir ergiye, bütün her şeylerin erimesi gerekiyor bunların. Ruhsal bir gelişmesi gerekiyor. Onun için en az altı ay kadar Nur Dağı'na gitti böyle. O şeyde kalmadı. Gider oraya, üç beş gün kalırdı, yine eve gelirdi. Yıkanırdı, çamaşırını değiştirirdi, adını alırdı, yine oraya giderdi. Yalnız kalması gerekiyordu böyle. İnzibah hayatı ediyor. Yalnız kalması gerekiyordu. Birazcık geceleri oturur, hıra mağarası burada Nurdan üzerinde. O çek yerde hemen böyle. Oturur, üzerinde bakar Bakardı geceleri. Ay doğuyor, iniyor. Yıldızlar, şunlar, bunlar hareketler böylece. Tabi bunu yaratan, yöneten, yönlendiren güç, kuvvet. Bu kadar dağlar, tepeler, bu kadar mahlukat. Bunlar başıboş başı mu? Bu alemin bir sahibi Rabb'i yok mu? O ne bir tabdire, programlı planlı Kader yok mu? Ondan sonra böylece ve tefekkür halinde insanı en hızlı olgunlaştıran tefekkür mu? Tefekkür mu? Der. Bir kimse namaz kılarken de zikâta gafil olabilir insan. Namaza da hala. Kişi el bağları kıbreye yönelir ama o anda kafada neler neler vardı, Beyinde vardı böylece. Gönül anda gaflet böyle. Zaman insan ne okudu farkına bile var ama tefekkür halinde tamamen için oraya verir kendisine verir. Tefekkür halinde insanı en hızlı olgunlaştıran, kemaler edilen bu tefekkürdür kardeşim. O anda peygamız ibadeti tefekkürdür. Zaten o anda namaz da farz değil. Kur'an dahi gelmedi, o zamana gelmedi. Fakat tefekkürken vardı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi hicret etti. Bediye-i geldi. Evet, bir devletin başı oldu. Mekke'de, Müslümanlar bir cemaat, bir cemaat Müslümanlar, orada azınlık ezilen, sömürülen bir cemaat orada. bir i İngilizce bir devlet yapısına dönüşüldü. Ama Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri rahat etti mi? Etmedi. Evinde rahat yatamadı elinde. Yatamadı. Durum var düşmanlarla. Etraf kabriyelerler. Baskı yapıyorlar mı? Ya. Hatta kadınlar şu kışla bitiriyorlar. Onlarla uğraş. Sonra Mekke müşrikleri Bedir, U Halbi oldu. Hicretin 5. yılında Hendek Savaşı. 5. yıl Hendek Savaşı. En zorlu gündü o günü, Endek Savaşı'nda Mekke müşrikleri ve Yahudiler ve bir de Mekke'den müşrik kabileler toplandılar. Bir ittifak kuruldu, şer ittifakı kuruldu arada. Cemiyetler bunları kutlarına, Mekke mükerreme de Bir tek Müslüman sabra yapmayacaklar ama. Öldürecekler bunları. Kanları alıp tabi esiratı geçecek kadınlar bunlar böyle. On bin kişi o dönemde Arabistan bir ordu görmemiş o zamana kadar. On bin kişilik bir ordu. Üçüncü devele de geliyorlar. Yani develer üzerinde on bin kişi geliyor. Bir de develeri var bunların böyle. Bir de yiyecek işin olan develeri de var. O kadar muazzam develer daha taş ovalar o müşkil odlarımızla. Teğmen Galatasaray topu hesabını hesabını nasıl yapalım? Karar verildi. Savunma savaşı olacak. Hendek kazılacak. Hendekler kazıldı. Teğmenimizle aleyhamız seyizar kendisi de. Kazma ile kürekler toprak kazdı. Toprak taşıdı. hesabına beraber. 3 haftası 3 haftası de kazılması böylece. Henden bir medenin bir tarafının dağlar vardı, dağlar. Oraya Bir tarafına kuralık vardı, orada gelemedi. Yani teyte gelecekler, orada solma vardı böyle. O açık kısmına, açık kısmına hende kazıldı o kısmına, açık bele. Üç hafta, üç hafta bir de imtihan bu Yani din yolunda evet sahabeler en üstü insanlar. Peygamberden sonra sahabeler. Zamanımızın kutbu. Bir milyon sene Allah secersin, o makama çıkamıyor gene. Sağ makama çıkamadı. Sahabe olmuşlar kardeşim. Sahabeler imkanı bu tabii. O sene de havası soğuk, gece orada kalıyorlar. Bir de kıtlık kış çok bedenleri, huzmaz yok bedenleri beraberinde. Saba kalkıyorlar, aç, açışın beraberinde. İşte o kadar da. Bir de yine kazıyorlar, bir sürdü, tam hendekler bitti, düşman da geldi. Düşman tabii bayağı kendersi güvenli, emin kendisinden rahatsız geliyor. Yani elini kolunu sallaya sallıyor bir kişi, bedene görecekler bunlar. Tam geldiye baktılar, öyle hendek çıktı hendek. Yani bir insan bunu atlayamaz kat oza atıya mazaten bunu ona göre derinli genişliği ve durakları burada. Bu sefer ne oldu? Karşı ok atışı ve taşlarla böyle böyle bir savunma savaşı yapıyor Müslümanlar. Üç hafta da bu devam etti. Üç hafta Böyle Tabii gece öyle kalıyorlar. Hava soğuk. Ama üstlerine bir giysi üzerinde. Yani şey şey batarya mı olacak bir yerimizden berece. Don vardı üstüler. Aşırı kıtlık Sonra son günü Cebrail Selam geldi. İkinden sonra Peygamber'e baktı Cebrail'e geldi mi? bakar bakardı Cebrail'in durumuna bakardı böylece. Eğer Cebrail gömselerek geliyorsa iyi bir habere geliyor. Eğer yüzünü falan geliyorsa demek ki kara haber var. Yani baktı Cebrail Selim sevinçli geliyor. Şimdi gerçekte Allah katında. Mesela bir Cebrahistan bir melek Lüt kavminin Nea Abdül kavmine gidip kasabayı kaldırdı. Bu güç. Yani Lüt Gölü'nün bulunduğu sınır onun ülke işte de böyle. Başkeşileri, Sedon'un başşehirleri yedi kasabaları vardı, Lüt Gölü'nün tam böyle çapında, alanında Lüt, Lüt kavmi vardı böyle işte. güce bakınız, Nasıl böyle kadının takması kanatsı biliyor musun kanatsı olur anlamını bilen mi böyle kaldırdı bunlara ters çevirdi hızlı buraya at yere böyle onu çöktü ve suya da fışkırdı tutgül o oldu böyle adı olan kalabalık lütfen sen kahmin oluyorsun tutgül adı oldu böylece. yani bir cevahsa ya mesela mevla izin verse verse şey kadının çırpsa hepsini geri attır böyle. Hatta Lut Aleyhisselam'ın daha batırılmadan önce bir gün önce altı melek Lut Aleyhisselam'a Altı 6 melek. Melekler görülmezler. Ancak insan şekline dönüşünce o zaman bunda da herkes görebilir. Yani Kâbî ile görebilir bunlara görecek. 6 tane genç. Cevr başları, bir kez Aleyhisselam olmak üzere altı tane genç, yani melek genç gibi delikanlı gibi gelirler. Buna gören lüt kavmi bunları istemeye geldiler lüt aleyhisselamdan. kapını kapı zorluyorlar. Kapıyı kıracaklar. Lüt aleyhisselam da ne olur? Bunlar benim misafirlerim. Yani bir peygamber o da çaresiz böyle kıvranıyor. E, Misafir'in teslim edemiyor. Edemiyor. Artık kapıyı kırmak üzereyken lüt aleyhisselam artık bitkin bir hale geldi. Yavarlarsam tanıdı kendisini. Yarın korkma biz bir melekiz böylece. Sen çekilme. Sen korkma. Çekelim bakalım şöyle. Tamamla kapı kırırlar. O Lükaner er eğitimcileri içeri saldırırken yavransam şey bir kadına çıkardı. O da bir sirkti. hemen. Olay şey düşün alt üst attı böyle. Bir havasıyla bir attı böyle. Hepsinin gözleri kör oldu. Onun rüzgarına attı. Şahin hepsinin gözleri kör oldu ve sakın kaldırmanı anlamadım ben. Tamamla Mevlamızın bir de diliği var Mevlamızın. Yani insanın da Allah için bir şey yapması gerekiyor. Yani haşa Allah yapsın biz bunu seyredelim. Bu yoksa muhtemelen Mesela Musa Aleyhisselam dedi ki Kamile kavmim Allah bir yüzüne vaat ediyor Kudüs'e. Gel buraya gidelim. Korktular yağdılar. Yağmursa Seneler, git Rabbinle beraber, onlar savaştırmıyor, betirelim. Yani, Allah'ın iadesinde, takdirinde, efendim otursun, betirsin, Allah bunu yapsın. Allah bunu böyle yapsın, Allah bunu kahretsin. Olmuyor. Bu çalışacak, çabalayacak, gücünün sonra Allah için kullanacak, Mevla böyle dileği, kader bu, takdir bu da böylece. Buna ne oluyor? kula cihat defa cihaz şahabını alıyor buna galetine kadar galetine göre. Tabi Mevlam Cebrail geldi son gününde ikinden sonra. Peygamber Bahtı aleyhisselatı teri, Cebrail Sen üzülüyor. Karışım Cebrail, peygamberle kardeşlik derdim. Karışım Cebrail hayır ola ya Muhammed sana müjdeye geldim İmtihanı kazandınız, kazandınız. İmtihan bitti. Biraz sonra mevlam bunları kardacak yolda, bu kardı bunları. Nasıl olacak? Tabii bir sebep. Necek mevlam? Önce bir fırtına çıkacak, bize çıkacak böyle. Sadece gidecekler, orada olacak böyle. Diyelim burada hesabım artık rahat olun, huzurlu olun böyle. Endişe etmeyin artık böylece. Bir şey varsa bana geldi haber verdi az sonra karşıda fırtına çıkacak karşıda yeniden böyle. yani insan abiyemeyeceğe kadar yeniden güneş bir tara bir şey yok karşıda fırtına çıkacak karşıda tabi sahabeler inanıyorlar Resulullah mı haber veriyor haldir sah doğrudur bey inanıyorlar belli olur işte böylece akşam üzere müşrikler Müslümanlar aç üşüyorlar, kanları hepsi aç böyle. Ondan ise çok bolluk onlarda böyle. Böyle vermiş onlar efelece. Bolluk. Develeri kesmişler, kazanlara bunları koymuşlar, ateş yakmışlar. büyük bir, bir kazanlarda onlar kalıyor böyle. Kurmaları, üzümleri, ekmekleri, şunları bunları, o öbebük oturmuşlar. Onlar hem şarap içecekler burada, kan doyacaklar hem elinecekler bunlar. Onlar için kendilerine güvendi. Onlar kendilerine göre böylece. Önce bir hafif rüzgar çıkır, Hafif çıkır rüzgar. hafif şöyle. Şey Tabi bir zarar yok. Ama rüzgar şiddetlendi. Ve sesli böyle, uğultulu böyle, korku veren akşam üzerinde buradan çıktı ki artık bütün her taraf toz zuman oldu rüzgar böyle. Toz zuman olunca, önce ne oldu? Önce develerin gözüne alıp toz gelince, ince kum tabi olan tozu da, devlerin gözüne, altların gözüne kum girince, ondan hayvanların gözü yanınca, hayvanlar at atı hayvanlar bu sefer? İpli kopardılar. Kopardılar. Binlerce deve. İpli kopardılar, hayvanların gözü yanıyor. Artı hayvanlar sağa sağa dağılıyorlar böyle şey. Kazanlar devrildi, çatıları iple kop koptu, hızla çıktı, uçuyor balon gibi şeyleri. Karanlık bastı, medetaya geldiler. Müşrikler melekleri görmediler ama sesini duyuyorlar, tekbir getirmelektir, Allah-u Ekber deyince sanki deprem oluyor böyle. Muazzam deprem gibi oluyor, bir daha gözleri gözü görmüyor, herkesin gözü kum doldu, herkesin böyle, ağızları, burunları, Azimiyet alamlarında böyle, ağızları, burunları, gözleri, her taraf kumla, toza doldu, kimseyi tanımıyor, kaşları, maaşları hiç de değişti, nefes alamıyorlar artık bunlar, o duruma gelmişler, gözü açamıyorlar, ne oldu? Ki bozgun. Bozgun. Şirar. Bozgun ama böyle başı bozuk, bozul böyle. Kimse aramıyor böyle. Kimse baba o. Bunlar. Kaçlar? Ha, gitler bunlar. Tabi sabah oldu. Peygamber bu dedi ki eshabım şimdi karşıya. Şimdi sabah oldu, güneş de oldu, elhamdülillah. Ama gayet hava sükün sakin hava. Rabi hava. Geçler karşıya. E oradaki mallar muallaha tabiçinin galimet oluyor İslam'da. Galimet olmuş oluyor. Her taraftan develer karmakarışı böyle hayvanlar. İyicekler aldılar bunları. Orada develere kesildi. Ateşleri yakıldı. Müslüman taraf sahabe tarafından. Oturlar burada elhamdülillah. Güzel bir ziyaret çektirler. Vurdu Peygamber Aleyhisselam, Aleyhisselam Hazretleri Esra'nın bu sene son imtihanınızdı bu. Artık bundan sonra müşrikler medeniyene saldıramayacaklar. Gebi bir taraftan. Artı sıra bize geldi, bakın. Sıra bize geldi. Gelme zamanıydı. Şimdi ertesi yıl, bu hijyen beşinci yılda oldu bana. Ertesi yıl hijyen altıncı yılında burada dedi Aleyhisselam azeti re bu sene ömre gidecez, Mekke'ye. ömreye gideceğiz bence. Kimirse gelsin, kimirse gelsin. Etrafda kabiler vardı, Gufar Cüvene gibi kabiler vardı. Onu haber gönderildi. Mekke'ye ömre gideceklerden ambedece. Ne yaptı şimdi bu kabileler? Kenara konuşurlar. Haşa Muhammed ne affediler buna kendi kendine ya. Bak da geçen yıl Mekke'ye bir Medine'ye geldiler. Ona çıkıp savaşamadı bile. Yeni arkasına karşı sığındı. Sığılma savaşı yaptı. Bu sene kalkıyor. Ayağını attı bu işti gidecek. Bunların biri sağ gelmez dediler. Kunduran biri sağ gelmez dediler ve katılmadılar böyle. Yalnız 1500 kadar küsür, 1520 falan bu arada her 1500 garanti var. Sahabe bunlar tam gerçek böyle. Resulullah ne olsa önce biz olsun. Hepsi kelle koltukta ama onların da dönemi yok ama böylece. Şey. Çünkü daha geçen yıl savaşamadılar bile. Heleştirme diye Mekke gidecekler. Bir de Mekke'nin dışında etrafında müşrik kabile var. Hem bunlara birleştirecekler. Muazzam bir güç kuvveti olacak orada. E bunlar da alınma bu sabitlerine alınacaklar. Ama binmeşlerine sahibelerine ne yaptı bunlar? Çıkla yola. Bu haber Mekke'ye ulaştırılmış. Ulaştırılmış. Hemen Mekke müşri toplar, etrafı kabile topladılar. Mekke'nin dışında, Hudibi'ye yakın bir yerde... O düğün kurdular, karayaket kurdular buraya hefalece. Bekliyorlar. Müslümanlar gelirse tabii savaşacaklar. Peygamber Efendimiz Hazretleri Nikat yerinde orada ihram giydi, hesabına beraber. İranlı bunlar. Bir de yanında bir tek kılıç kuşandılar bunlar. O dönemde bu bir yolcu silahı sayılır tek kılıç böyle. Yani zırh, mırh, şunu kalkanmak almadan o fara ama yana yani bir kılıç kuşanı o zaman bir yolcu silahıydı bu bana. Bir tek kılıç alındı. İhram giyildi. Ömre niyeti ihram giyildi. Bir emir verildi. De. Peygamber'in evi üzerinde Hudeybiye'ye yaklaşıldı. Önde bir tepe var. Tepeyi açtı mı Hudeybiye'ye inecekler. Oba! inecekler buraya. Tam tepeye yaklaşılar peygamberimizin Devesi yere çöktü. Deve, deve çöktü yere. Bence. Adı kusma bu devenin de ama. Bu peygamber devesi ama. Peygamber devesi. O da deve de boş değil. O deve ona layıkmış peygamberi taşımaya. O deve tabi bence. O da kusma, Deve çöktü yere. Sahabeler, şüksür sahabeler. Ya Resulallah. deve böyle yapmazdı bu deve. Ne oldu buna acaba bu şekilde böyle? E, kaldırın bakalım. Oraşlar nasıl kaldirilirse artık ne diyor kalıyorsa bunlar <gülüyor> yok işte ve böyle kumulanmıyor bu kalkmıyor Asiada ya yani buradaki fili Mekke'ye sokmayan bunu bunu hadime sokmuyor fili Mekke'ye sokmayan şu geliyor Ebre Yemen'e gelmişti onlar onu sokmadı da bunlar kötü amaçlı geldi kahroldu bunlar belli ya da hikmeti başka tabii sonra meydana çıktığı bir sırrı böyle bir Aleyhisselam Hazretleri Şili Mekke'ye sokmayan kusulayı da, deveyle de sokmuyor. Fiyan indi kendi, deve kalk dediğinde eve tabi ithal etti. Resulullah'a kalktı. Fiyan üzerine bindi. Tepeye vurdular. Ama deve tepeye vurmadı, gitmedi. Yana kaçtırmadı. Yandan gitti, arka uzakta etran dolaştı. Hülebe'nin sonunda bir kuyu var, kuyu başına geldi. Bir de baktılar ki, onlar Hudebi'ye tepeyi açtılar ki, hemen tepenin altında düştükler, ordu gelmiş böylece. Eğer tepeye gitselerdi, aşırı engellir, birdenbire, tabi tuzağa düştüklerdi böyle. Düştükler bu arada. O zaman tabi anlaşıldı bunun sırrı. Müşkülerin bulunduğu yer sulu yokmuşlar bunlar, Çabuk en mühim, Önce su hayat su çöller. Onlar o suyu başımsınmışlar. Buralar geldiği yerde suyu şekiller kuyu. Şöyle kuyulara fazla dağılma şöyle kuyular. Şöyle kuyulara bir zaman sonra suyu çekilir. O su artık kapatalıyor su bir şey almaz su böyle şey. Geldiler baklar, o evet kuyu başına geldiler ama kuyu su yok. 15 kişi. Samışlar, abzacaklar, hele devler susuz yolda. Gelles abiye Allah Bu kuyun suyu kurumuş. Bu nasıl su yok? Yatağa yakana su yok şimdi yanındaki. Bütün herkes aç, herkes susuz. Yani kaptırı boşalmış. Tek bir sene kabında var su yarsa Herkesin kabı boşalmış. Aptal su lazım. Ne yapalım yarası Allah? E, Tabii Peygamberim e izin veriyor Mustafa'nın. O kadar gibi böyle bazı. Mucize kuvvetini gösterecek yerinde artık böyle. Yani ne zaman artık bir çaresizlik olacak böyle. Artık Kur'an'a bir şey gelmeyecek. Bir tükenecek böyle, kuru tükenebilecek. O zaman izin veriliyor mucizeyi kullanmaya. Her zaman kullanamaz mı bu böyle. Yani ok çıkardı bir tane. Allah adıyla oku attı kuyuya. Sanki ok bir sondaj makinesi gibi ok. El ile böyle. Geldi böyle o kadar. Oku elli altı böylece sanki bir sondaj makinesi gibi bir hale kuyunun bir hale su kaynama başladı. Böyle. Fuşkuruyor su. Biraz daha kuyu azalara doldu böylece. Bin beş yüz kişi su işler her biri. Susuzlar, susamışlar. Kan alkanı içtiler. Kafalanı doldular. Abzalılar. Ve develer bilasa bilasa develer. Çok su içer develer efendim. Deve bir hafta filan 10 kadar suya dayanır deve, örgütdeki yağ vardır, o yağ suya dönüşüyor, erir ya, suya dönüşüyor. o idare der. Ama suyu buldu mu deve, bir de başını deve suya soktu mu artık kesti alema başına olabilirsin. İçer, içer, içer, içer böyle, o kadar böyle. Develer de hepsi o su içtiler, kandılar, suya halindeler, kanı su böyle, tercihme su çıktı bunlara. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri sağdan birini müşküle gönderdi. Haraş gibi adına bir sahabe, ona burada Haraş sen git, onlara haber ver. Biz buraya savaşa gelmedik. Mekke'ye savaşa gelmedik. Biz buraya Ümmüye'ye geldik buraya. Ümmüye'ye geldik. İranlıyız da bu şekilde. Onlara haber ver. Biz savaşa gelmedik buraya. Araplar İslam'dan önce de Kabe'ye gelenlere dokunmazlardı. Bu arada Betullah diye ona saygılar vardı Arapların. İbrahim aleyhisselam'dan kalan kalıntılar bunlara böyle. Onun kabul etmişler biraz da. Kabullenmişler. Bu için Fenerbahçe buyurdu. Biz böyle savaşa gelmedik. Bak İhram'dayız. Biz Kabe'ye ile taaffe geldik. Bunu yapacağız bu şekilde. Haraş bin Ümniyası'yı gitti onlara. Fakat onu öldürmeye kalkıştılar. Ez aleyküm bunu kurtardılar, bu karşı geldi. Yarısı yallah durum böyle böyle. Peygamberin bunu işini kime göndermem bakalım? Emniyeti osmanların setele böyle. Onun akrabaları vardı orada. Henüz imanay gelmemiş yerde ama fakat o zamanla bir akrabalar bağları amcu olarak olan kalba oturmuşlar, soyu kalba oturmuş zaman oldu. Yani, benim gelir gelir, benim yok kalba oturmuşlar orada. Onu gönder gördü, gönderdi. gönderdi. Osman gitti tabii işte oraya. Gidince Osman dokunmadılar. Onun çok orada yakın olduğu için. Ne dedi ki ya Osman? Sen de Kabe'ye taafet. Sen serbestsin. Onu izin vermeyiz. Ne dedi Osman? Resulullah taafetmeden ben taafetemem bunu dedi. Edemem. Kızlar bu müşter, bunu hapsettiler. Göz hapsaladı kendisini. Tabii gelemedi bu da derken erçiler gitti geldi başka kabileden gelip geldi böylece ara bulundu bir anlaşma yapmaya karar verildi anlaşma yapacaklar şimdi arabanında anlaşma yapacaklar yazılı olacak buna müşrik tarafından söylenen biri o anda onların akıllarından Öyle dîhalılarından kişi o başka olarak ona bir grup gelder, herçoku geldiler bence ve konuşma başladı şimdi böyle, mizahlar başladı, anlaşma yapacağız derdi ve anlaşmaya karar verildi. Önce anlaşma on yıllık olacak anlaşma, on yıllık geçe olmayacak, biz saldırmazlık partı, saldırmazlık böyle, Mekke'leri saldırmayacaklar. Bismillahirrahmanirrahim'in bekliğine saldırmayacaklar böyle. Birbirine savaşmayacaklar on yıl içerisinde. Olacak. Tamam mı tamam. Kim yazıyor bunu? Hastali Katip. Onun yazısı onu çok düzgün yazısı. Yani Müşkül onu kabul etiyor. Yazısını Hastalı yazıyor işte böyle. Yazıyor. Tabii demizden ama. Kağıt yok tabii orada. Kurudulmuş cihazın derişlerine kamış kalemle yani bir boya batırıyor kamış kalemini yazıyor. Madde bir anlaşmada bu anlaşma on yıl geçerli. Birbirinden saldırmayacak. İlk tarafta. İkinci madde dedi ki şimdi müşrikler bu yıl dediler siz izin vermiyoruz. Mekke'ye giremezsiniz bu, bu yıl. Eğer siz şimdi girerseniz girerseniz ki kabulleri müşrikler bak Mekke'ler korktuğu izin veriyor buna. Müşrikler bu senin izin vermiyor derler. Bu sene dönüp giderseniz gerçek kullariler gelen Mekke'ye tömri yapınız böyle. Üç gün Mekkeliler dışarı çıkacaklar. Yani bir abedi olmasın diye, kalış olmasın zaten bana. Mekkeliler dışarı çıkar, dağ tepesine çıkacaklar. Medine'ye Mekke olarak kalacak Üç gün serbest burada. Erciyıl. Bu anda hemen peki de buyurdu böyle. Geldi üçüncü maddeye. Bu madde iş işini karıştırdı. Dedi ki o Süvel başkanları Ya Muhammed eğer bizden Mekke'den biri Müslüman olarak medyaneye giderse size sığınırsa o bize geri böyle. İzmir edeceksiniz bunu. Ya olur mu böyle bir şey? E buna zor şikayet getirmiyoruz böyle. Kendi İslam'ı seçmiş, kabullermiş, ayağını tıkmış, medeneye gelmiş, nasıl bunu teslim ederiz? O Yapmaz ama yapmaz. Direkti, alıp bozarız. Ama eğer sizden biri bize gelirse, yani Müslüman olmuş ama vazgeçti, mülte oldu, belki sığır dönse geri vermeyeceğiz bizden. Dönse geri vermeyeceğiz. Bu şartla. Sahabeler bunu kabul edemez sahabeler şimdi. İman tabi coşuyor. Ya Resulü nasıl oluyor? Allah! Bir din kardeşimizi nasıl teşvik ediyoruz onlara? Evet. Hele Hazret-i Ömer. Hazret-i Ömer Efendim? Ya Resulallah, sen peygambersin. Bu hak din. Nasıl bu şeye kabul ederiz? Tabi onlar sahabe de olsa muhteremler, sahabe de olsa bir peygamberin gördüğünü göremiyorlar. İlesine göremiyorlar Efendim. Telegram'ımızı verilen gösterdiğini bana. bunu ilginle göremiyorlar bunu. Bunu hikmetini bilmiyor bunlar böyle. Bunlar bunu bu yüzüyle gülüyorlar be. Ve bu göremiyorlar bunlar. peygamber görsün sakin Telegram'ı yani sakin Ömer sakin mi bakalım olsun bakalım bu da kabul. Birki madamlar önemli değil bu şekilde böylece. Şimdi yazı işi bitti. Şimdi sıra kaldı kimler bunu imzalayacaklar ya yani da mübassadlar yapacaklar bunu. Tabii karşı taraftan Süheyl. Birkaç kişi. Bu tartanda hasta yazıyor. Muhammed Resulullah. İlk defa. Muhammed Resulullah. Allah Resulü Muhammed Beleşe. Dedi ki şimdi karşı taraf Süheyl denilen kişi söylemişti. O da Müslüman oldu Aslan Müslüman oldu. Ya Muhammed mücidi kapat mıydı bunu böyle? Fayda. Bir senede Resulullah diye tanımıyoruz Beleşe bunu sil buradan, bu buradan silinecek. Bunun yerine Ablu Olu Muhammed olacak burada. Olacak. Peygamber ki, ele, bak ki, ben Allah'ın Resulü'yüm. İnanmasına Allah'ın Resulü'yüm bu. Öyle kalsın bu. Olmaz, kabul etmiyorum. İşi bozarım. Peygamber diyor ki hastaneye Ali, onu sil. Tabi o da sil yok da kazacak yani yazıyor kazacak öyle. Ya Ali onu sil. Hazreti Ali hiç cevap vermedi, hiç cevap vermedi, durdu, cevap vermedi, silmedi ve cevap vermedi. Peygamber yine buyurdu, Ali, onu oradan sil, yine cevap vermedi. Peygamber yine buyurdu, Ali oradan sil onu. O anda Hazreti Ali, öyle bir makam almış ki yani orada, Fena fiillah, deneyen bir makam Muhammed Bey'e şehrin. Yani sanki araçta, Kürç'te kendisi dünyada değil öyle manevi artık makam zirve almış öyle makamlarda böylece öyle makamlarda üçüncü bir hastalı yarabşüle Allah Allah'ı mederim ki sen Peygambersin sen Rüslülsün beni silmem buradan böyle, böyle yani onu silmeyi hastalı ki onda işcadıyla sanki ibana daha geçip gördüm böyle işcad ile böylece Rüslülsüni silmek oradan işcad ile böyle bu şey gördü böylece. Ben bunu silemiyorum inşallah, sen Allah'ımız hak peygambersin. E, Peygamberimiz onun tabi durumunu biliyor, halini biliyor. Bilecek. Ali, ver bakayım sen bana yatırını verdi. Neresi bu? O konu bilmez peygamberden. Sıralı, neresi bu? İşte burası, burası. İşte bu iki üç kelime, Muhammed Resulullah bunlar. Peygamber kendi bunları sildi, hastalığı verdi. Gülümse de, Ali, aynı imtihan senin başına gelecek, sen bunu yaşayacaksın böyle bir haydi. Aynı imtihan senin başına gelecek, sen bunu yaşayacaksın böyle bu haydi. Sonra geldi mi imtihan peki? Geldi, süffindi, süffindi. Hazretleriyle muhabir arasındaki o savaşta muhtemelenler, sonunda bir karar verildi, <gülüyor> Tahkimle bir karar verildi böylece. İki taraftan imza alınacak olacaklar. Şimdi Hazretleri yazdırıyor o zaman peygambenizden aşağı yukarı 30 sene sonra oluyor tabii? 30 sene yakın bir zamanda oluyor bu sere. Hazretleri yazıyor bu şekilde emir-i müminin, halif-i eb-i talip, emir-i mümini, müminin, emiri. Ne evet. ki şimdi karşılarım, kabul etmiyoruz böylece. Senin müminin emir olamazsın, hepsinin başı olamazsın böylece. Ya bu şekilde o amadayken Hazretleri onu da hatırladı bunu muhtemelen. Ben bir peygambezim, bir oldu, mucize. Yani sahabeler, sahabeler, hayatta iken hep mucize gördüler. Mesela bir ok ile okuyun sandajlanması böyle, fışkırmaları, hepsinin o suya kalmaları, e bu olayda böylece bir mucize olmuş oldu. Şimdi artık imzalandı. İmzalandı. Bu işte böylece. Tam o anda bir haber geldi. Haz Osman'ın gönderilmişti ama Osman daha Çok kaldı orada. Şimdi bir endişe oldu. E acaba "Ya Resul Osman, ne oldu acaba yarası Osman'a ne olacak Osman'a?" Kanunsa gerekiyordu. Elçilere gitti. Haber edilmesi gerekiyordu. Onda bir şayeye çıktı böyle. Nerede çıkmışsa belli olmadı. Hazır "Osman şehit edildi, ödüllü diye orada." Bu üzerine sahabeler yarışı yola hep vallahi için savaşalım, cihat edelim bu şekilde. O zaman tevkin adresimiz etleri bir ağaç vardı, semüre ya da sidir ağacı. İkisinden biri var ya. Sidir ağacı daha büyük olur, meyvesi verir nebudu böyle. Semüre ağacı meyve vermez, ir dikenli olur, deli onun dikenlerinde. Ya onlara daha ziyade semüre ağacı o ihtimali var. O bir adam tevkin oturdu böylece, oturdu. Buraya bütün sahabeler teker teker koşarak. Bir eb-tarat, bir eb-tarat, bir eb-tarat, sözü ve Allah yolunda, senin yolunda, din yolunda canınıza vereceğiz. Her şey katılıyor bu şekilde, der tam böyle. Bunu gören müşrik, böyle bir şeyleri korktular bu sefer. Yani sadece bu heyecanı görünce gerçi müşriklere kalabalık ama dağınık, intizamsız, düzensiz onları anvayla. Karmakarışlığı bunlar böyle şey. Yani bir bağlantı yok aralarında bir asabiyete, bir araplık şeyinle, bir müşrik şeyinle, ama bu Müslümanlardaki bu birliği, beraberliği, Rüsnü'le karşı saygılarını, bu biatik e olayınca, müşrikler korktu. Korktu haberce. Şimdi Mevlam buyuruyor, yani burada bizlere bunu. Fetih Suresi'nde, bu Mevlam bunu bize buyuruyor, bismillah. Leka radiyallahu, Leka'dı. Kad kesin anlamaya gelir, kad kelimesi film i maziye gelir zamanlar, müdahaleye gelirse bazı anlamlara gelir. Mesela vekad yekûnlüğü, bazen olur. Kad kelimesi fiil-i maziye gelince, bu da radıyet fiil-i maziyedir, yardağın gelir, kesin anlamına geliyor. Bir de kaderinde lav var burada, Biraz ayrı bulunan anlamı da, bu da yemin teki anlamına geliyor burada. Le kadı allahu Allah muttaka, Allah razı oldu Allah razı oldu eshale kimden? Annem mümin ile burada lam tar ve müminide bu da işin o müminlerden, beli müminlerden Allah'ın hepsi razı oldu Allah razı oldu kimde bunlar? İz gibi birkaç sahte şeyler etti. İz şunlar ki. اِبَيُّنَكَ تَحْتِرِ شَجَلَتِ ağaç altında sana biat edenler. Bak. O ağaçın altında اِبَيُّنَكَ ke bu zaman bu zamir peygamberimize. Yani Habibim Muhammed'im o ağaç altında sana biat edenler hepsi Allah razı oldu onlardan. اِشْتَ اَلَيْمَ مَعْفِيُ قُلُوبِهِمْ Allah'ın kalplerinde bildiği için فَنْسَكِنَتَ Fe enzele sekil et. Allah'ınlar sekini indirir, sekini indirir. Sekini indirince hepsi rahatlığı sağlar böyle. Huzur, ruhsal huzur, gönül rahatlığı, güven böyle. Öyle Sanki cennet hayatta olur böyle. Sanki cennet eder böyle. Tatlı bir hal böyle. Teyzi bir hal böyle. Öyle bir hale. Gidler bunlar. Ve sahibi fethan karibi. Mevlam bunlara mükemmel olarak da Yakın bir fetih verdi. Hayberin fetihen böyle. vermiş oldu. İşte demek ki kulu böyle son gününü kullanınca, kulu her şey Allah'a adayınca yani her şey verim verince Allah kulan razı oluyor mu Allah kulan razı oldu mu hepsi biter. biri bana söyledi, biz arkenesinden Allah müsül öldüşüyordu kendisi rahmet oldu. bir yer mübarekine ziyaret etmiyor. Mübarekine ziyarete gitmiş. Ayrılırken demiş bana dua eder misin? O da demiş ona Allah razı olmuş bela. Allah razı olsun. Bu kadar böylece. Bu azınır azınmış ama. Sanki baya bir duvar çıkıyor. Allah razı olsun. Böyle. Kendisi böyle bana diyor şey gelir böyle, ya Niye bela bu kadar böylece şey? diye. Ama zamanla anlamış bunu anlamışsın. Zama anlamış burada. Yani o Allah Gecesi Allah Konağı razı oldu mu? Hepsi Rabbinde yani. Yani azrail kim? Yani, Kabirlik kim? Mükerrek yani, kim? Yani. Mütevrek kim? Rüya fırtına deprem faizleri ne? Allah Konağı razı olmaları lazım. Sanki bizim ne? Allah Konağı razı oldu mu? Her sayar bana. Sayarlar. Bire bu ayeti kerimen bu ayet-i kerime şiirlere karşı da en güçlü bir kanaat hüccetidir bana karşı gelecek. Şimdi ne diyor şiirler hilafet hazına kıd diyorlar. Yavuz Bekir'e bunu gasp etti böyle. bile. Hazını bunu gasp etti diyorlar. Diyorlar. <gülüyor> e bunlar Hazret Bekir, Hazret Osman'ın Hazret Osmanlı tanıyorlar beraberce. Hatta onların mültef diyorlar bunlara. Yani dine çift diyorlar onlara beraberce beraberce. Bakın bu biat rivanda Hazuki orada değildi. Hazuki oradaydı. Osman Osmanlı'da yoktu biatta, Yoktu. Ne kederi. Tusat yine böylece. Ama Prensler karşıma diktire, bu bir Prens diktire, söyle kabuk kalmadı. Bu her Osmanlı eli. Bu her el Osmanlı eli. Bu hep el benim elim. Osmanlı bir biat imurur. Bak, bak, bak, bak, bak. Al Peki, peygamber öyle bırakmıştı burada aslında böyle, bu el Osman'ın eli. Bu el benim elim, Osman fiyat edilmedi, tuttu peygaması böyle, Osman'ın sözü fiyat edilmedi bu şey yaptı böyle. İşte İçine bakın Kur'an-ı Kerim'de, لَكَ رَضِيَ Allah razı olsun, ayet-i kerime, başlıyor kitap geldi mi, mı hüküm kaldırıldı maşa, kaldırıldı. Yani şiirler, keşke bu ayeti görse, okusalar da, uyansalar inşallah. gelirim dedi inşallah. Peki bunların dışında ne zaman daha insanlara sekine gelir? Sekine. Yani sekine mali bir hal. Çok tatlı böyle. <gülüyor> güven ortamı böyle. Kişi her şeyi unutur. Her şeyi unutur. Kendine geçer kullandı böyle. Ruhsal tat, maliy bir Ruhsal böyle. En güzel haldir. Ne zaman gelir? Hadisleri okuyorum inşallah. Hadisleri bu ara ulaştımda. Hadisleri iyi bir macede. Bu aşamada "Ve men seleke talikan bir kimse bir yola girse, yekun İlim öğrenmek için. Bir Allah yolunda bir şey öğreneyim diye. Mesela sahabede gider, bir yere gider keşişe böylece. Niyet nedir? Allah için, Allah yolunda bir yere gitme demeklerse. Sehre <Sessizlik> allahü bir tarikan ilen cenneti Allah kimseye cennet yolunu kovarştırır bakınız sehle tesir kovarışımı Allah bizi kovarlaştırır diye o ilimle gitmesinden dolayı tarikan ile cenneti cennet yolunu Allah kovarştırır yani kişi öyle bir artık yola girer ki illa ama işten gelir işten doğursay gelir. İyiliklerden herkese böyle güzel gösterilir, süslendirilir, gönül süslendirilir. Yani de gitmek ulaştırılır. Bir gün Medine Münevvere'de kurçun vakte, Yani saat 10 diyelim. O arası böylece. Elinde kitap. Ders okumaya gidiyorum hocama. Rahmetli Amir'in kurucu vardı Medine Münevvere'de. Allah'a mede değiliz. Oradaki kütüphane müdürü gidi böyle. Ben Medine'de Bab-ı Selam var gidiyorum. O da karşıdan geliyor, Ebu tarihte de böyle. Kütüphaneye hemen meşgulundu dedi böyle. Ebu'nun kütüphanesi de. Kütüphanesi geliyor. Karşıda tabi selam verdik. Nereye ahmet dedi bana? Dedim işte hocam aleykşuf kendine bir şey ekmeyle. Dedi ki ya sana bir şey anlatıyor emmel dedi. Allah'a ahmet eylesin. Ya da kendisinden. Yani der Peygamberimizin, meşhur Meş i Nebevi'nin bab yanında. Olur mu bu hamurta. Dedi ki bana, Burada bir talebe vardı burada dedi böyle. Türkiye'den gitme bir talebe burada vardı dedi böyle. Bu talebe bir gün kitabı almış dedi ilim okuma giderken aklına gelmiş hadis gibi aklına geliyor. Bir kimse Allah yolunda ilim giderken melekler ona kanlı giriyorlar oh, Allah'a Allah. Aklına geliyor da ayağımı basayım bakayım diye betin kadına Buran bakayım, bir bakayım böyle, böyle, böyle. şu can bakayım ne dedi bende. Şu oluyor. yani şakayat yapıyor şey, akışkan, şakayat yapıyor. Ayağın kaldığını ayağın vuramıyor. ayak tırmalıyor sef Öyle ayak kandırıyor. Biz geçmeye bu şeyler Rahmetli onu Demek ki bir kimse Allah razı için, birini ölmek için insan gerek giderse bakınız, ona mete geliyorlar altıra. Yani kişi nedir bu? Hafifler. Kişi bunu sezer muhtemelen böyle. Sezer bir kişi böyle. Sezer yani sanki bir nevi yer çekimi hafifler kişiye böyle. Bir hafifler ona uyan korulaştırılır. Ne zaman niyetine bağlanır bu. Allah için gidiyorsa. Bu bir. Hadişe devam ediyor tabi. Ve meştemâ kavmû fî behmin biyutullâhi taâlâ. Yine bir kavim, bir toplum, bir cemaat. İz, tema, toplansa fi beyti min Allah'ın evlerinden bir evde. Nedir Allah'ın evleri? Tabi camiler. Yine bunun dışında, Allah'ın şu an bir yer. Yani eğer bir yer, bir mekan, bir yer, böyle bir İslami fazlanmışsa, özelse, o da buraya girer. Bir kimse böyle Allah evlen bir evi toplansa, kimse konu toplu, cam'a toplasalar. Yani şu andaki bizim durumumuz ya yani, Muhtemelen Fala. Durumuz öyle şey. Yani Allah elham buraya elhamdülillah. E kimse burada bir dünya çıkar yok böyle. Allah için buraya gidip elhamdülillah, hepimiz Allah'a şükür Nasıl Nasönet Mevlam. Peki ne olacak şimdi burada? يَتْدُنَكْ kitab Allah'ı, Allah'ın kitabı okunsa, Allah'ın kitabı konu ı Kerim de burada müzakeresi olsa, dersi olsa müzakeresi olsa çünkü okunması sünnet yaşaması, uygulaması farz yani Kuran okunması sünnettir denilmek farzdır ne de zaman mesela bir kimse Kuran okuyor bir yerde şöyle kerem camiye mesela bir kimse camiye gitti İman Efendi'nin hayatı geçmiş Kur'an okuyor böyle. Kimse onun başka bir Tek kişi var. O, o kimseye bu denemek farzayla oluyor. Doğdu işim böylece. Birkaç cemaat olursa o zaman farzı oluyor, kifaya oluyor. Yani bir kısım dinlerse dinlemeyen günah girmiyor. Girmiyor böylece. Kur'an okumak sünnettir. Dinlemeyen farzdır. Kifaya aynı olsun böylece. Yalnız Kur'an yaşamak bu farz mu? Yaşamak farzı böylece. Yalnız insan böyle papan gibi okusa da, hele günümüzde mesela, bilhassa müzik notu üzerine olan makamlarla artık bağırma, şarma, rüyakarlığı, gösteriş, para işin yani bunlar tabi şehiz bunlar da, buna bir şey olmamak tabii. Yani Allah kitabı böyle şey ayet edilmez böyle şey. Bir gün bir gencin biri bir Allah dostu ciağa gitmiş, evli yolların dosta gitmiş, ciağa gitmiş. Buyur den kimse de bu gençte ne yapıyormuş, göre hapuzmuş demiş. Canı kırık okuyor. Para an belece. Buyur şun besley bunu belece. İşte tabi Allah dostu bunu anlıyor tabi durumunu, Durumu anlıyor belece. Ayıracak hocam bana bir tavsiyen var mı? Şöyle görüyor, yarım diyor, Kur'an'de ekmek yemedi ya bunu var. Kur'an'la ekmek yeme. Hocam bu şey anlamadım bundan. Ya Kur'an alet etme. Dünya metanına diyor. Ekmek paranın başından kazan. Kur'an ekmek yeme. Peki mi? Peki. Söz mü söz? Ama hocam benim başka ne yapayım? Buna şey örnek veriyor başlamadır. Örnek ya. Seni diyor bir oraya kapasalar odada, da yukarıda tavanda ekmek var biliyorsun böyle. Bu yetişmiyor mu bena? Yetişmiyor. Bakıyorsun yerde kuranlar var bir raka kuranlar var böylece. Şey. Bir de şavur aletleri var diyor bena. Sen şimdi diyor, o yetişmiyor alma işini ne yaparsın diyor. Kuran üzerine basıp onu alırsın. sonra şavur aleti basıp alırsın onu benimle bakmada. Yani şavur aleti üzerine basarsın, kuran basarsın benim hatem bena. Yani kuran ekmek yeme görüyor. Demek ki bir toplum, Müslüman grup, Allah'ın gibi böyle toplansalar, tabi Allah okuyan, Allah için okusa, Allah için dinlese, böyle Kur'an-ı Hakk'ın müzakerecisi, hükümleri, Kur'an-ı Hakk'ın hükümleri, Fadaleci. yani puazları, emirleri, Kur'an'da ne varsa böyle, peygamberin kıssaları, heybet aldı bunlardı böyle. Bunlar böyle anlatılacak, genişçe anlatılırsa, ses aleyhimu sekine. İş onlar bunlar adam öyle kendir şekineyi bak orada. Sekine verece. Hani gerçek tamam? Ve şazamı tadıyor bu tane böyle böyle. Tadıyor verece. Yani edime keni kemesera kitaba bakayım. Buradaki fizi alamıyorum tahminen. Se i̇şte Allah razı olsun. Hani siz ona şey olursunuz o zaman. Yani Allah da hep razı olduğu bunda böyle. Yani kaleme şömür şeyden böyle Allah razı olsun. Edime mütedi olan mümkünen verişe. Çünkü sekine böyle bak. Demek ki cemaat olursa Allah için böyle girirse Allah için başka niye kimsenin yok bir şey böyle gelirlerse okunduk Kur'an'ın ahkam hükümleri, ilahi emirler Allah'ın emirleri böyle peygamber hayatından menkibeler gibi şimdi bunlar anlatılırsa orada Allah bundan razı olmalı. Razı oluyor. Oraya şekine iniyor böyle. Hudib ile şekine iniyor böyle. İniyor böylece Herkesi bir rahatlamalı bunu mu? Herkese böyledir. Herkese bir gönlde bir rahatlama böyle, bir gün otamı huzur, manevi tatlar oluyor mu? Oluyor Teala Mesela şu sohbeti bir kimse e, internette dinlersin, evet ilim alır adam, ama bu ne tadı alamaz mı? Bu ne özel bu tadı mı? Yani tadı başka bu, indiriyor ve baş ettiğimiz ya bunları rahmet kaplıyor Allah rahmeti kaplıyor, kapsıyor, cematleri kaplıyor. Müaffetimi merayke ve meyetebuları etabına, bunlara çiçeğe mi neke girden böyle? Meyetebere geliyorlar. Allah Teala'nın meyete tabi çok, gövdeler farklı bir meyete bir grup meyete var, seyyahin, gezi meyete arabanı bunlar. Bunları gezerken, bakın nerede bir bur geliyor? diyor ki gelin gelin buraya gelin buraya gelin gelin gelin buraya gelin var bu Allah'ın da buraya belirge. Oraya giriyor, menefe giriyorlar, çeliyorlar. Menefe oraya gelince tabi ne oluyor? Daha nur muhteremler. Bir gün sahabeden biri Üste bin Kudur Hazretleri Medeni insana kendisi bu zat. Bir gece konu okurken evinde onların konu okumaları da okumaları da onlar anlamı bildiği için yani yaşadıkları için de hatta onların günlük hayatları yani hayatları hayatta dönüştürür, konu değiştirmek için denirmişler. İnsanlar bir konu yaşanıyor böylece. Evinde okur okururken evinde değil dışarıda konu okururken atla beraber giderken atına bağlanıp bir yere Hatta atı çok kuvvetliymiş de, iriymiş de iki tane kadar uygunla atını bağlamış, oturmuş, kopyalıymış. Çok güzel hissi şey var kendisinde. Bir ara at ürünmene başlıyor böyle. Yani at da fizik ata geliyor, at filizi kaldıramıyor böyle şey. Başını kaldıra bakıyor, yarın şurada bulunmuyor, bilemeden bile hiçbir şey gele böyle, böyle diyor. Öyle bir bir hale geldi. Soğuk uyanı bıraktım diyor. Hazret-i Hüseyin hazret böyle. Demek ki kişi Allah bir şey yapınca bu Sekin'e böyle gelir Hamza'a böyle. Bu Hazret-i Hüseyin Medine'li kendisi. hazret Musa Musab bin bu Musa Hazretleri Mekke'den Medine'ye gönderildi, Medine halkına İslam öğretmesi için. Muallim olarak demeli, öğretme olarak gönderildi, Medine'nin istiği üzerine. Hazret-i Hüseyin Hazret-i Mekke'deyken. Hazret-i Musab, Mekkeli genç delikanlı gençte, Mekkeli babası bunun zengin babası vardı kendine çok rahattı. Fakat bu İslam'a gelince babası bunların elinden reddedik kendisine, el sokmadı Çok zame çekti, ama tüm gücü İslam'a sarıldı. Medine'liler akabe'de bir hafta heykamlerden deler yarışıyorlar bize buradan girişini gönderde. Evet, medeniler müslü oldular. Gerçi bir kısmı oldu ama İslam'da bilmiyorlar böyle şey. Peygamberler'e aslında Mustafa'lı deniyor muhtemelen. Mustafa bir ummeyi razı etti. Aslında Mustafa, şimdi tabii herkes de bir öğretme yapamaz böylece. Bir daha çok sakin olacak. Heyecanlanacak, kızmayacak, her şeyi sineye çekecek, yapıcı olacak, yıkıcı olmayacak. Hazım Mustafa bu özellikler vardı belki. Bu gelince Medine'ye gelince ev sohbete başladı, Ev sohbetleri başladı evlerde toplanma başladılar. Bir ara Mücübün Hudayır. O zaman Medine'de iki kişi arıcı. Medine süni geçen, birisi Saad bin Mu'as. bir kader reisli, bir de, er de Üç İkisi de Medine'de süni ağırlığı geçen. Kendi zaman müşküsler ama onda böyle. Mücüb de. Hz. Ömer gibi hiddetliymiş, şiitliymiş, öfkeliymiş, şok duyuyor. Bekkeden biri gelmiş Medine-i Münevvere'ye, Efendim şekeri bir de orta çıkarmışlar, halkı kandırıyorlar. Yalın kılıç böyle hiddete böyle, kapı aşağıya girdi böyle. Ne yapıyorsun bu böyle ya? Bu halkı beni nasıl kandırıyorsun bu şekilde? Mağarına çıkan başlayınca, Hz. Mustafa efendi verdi, siz biraz bak. E, dinleyen bakayım bakayım bakayım bakayım. Bir dinleyen bakalım, bir anlatı oturun biraz, bir dinleyen bakalım, eğer beğenmezsen, şurası beğenmedim de, şurası yanlış de, burası hata de, bir adam düzelt, bir dinleyen bakalım bizi bu şekilde böyle, bir sah öfken, bir sakin ol bakalım bu şekilde böyle, otur bakalım, bir, bir para bir suç bakalım bakalım, Hazır Mısab çok tatlı diliyle oturttu böylece, önce Hazır Mısab Kur'an'dan bir ayet-i okudu, Kur'an-ı Kerim'den böyle. Sesi çok güzel kendisine böyle. Tabi bir sahibi okuması muhtemelen. Yaşanarak böyle. Kalpten fışkalan bir kaynak suyu böyle. Dile değil. Kalpten gelen bir şeyle Allah'a kendini okurken inanarak böyle okuyunca tam okurken Hazreti Üstelik'te değişme oldu böyle. O hiddet gitti. Şimdi bir sahiplerle kendisi böyle. Gayet dinliyor şimdi. Hazreti baş Ayet-i Kerime'nin de açıklamalarında Peygamber hayatında önlükte Efendime'nin kendisine bir sohbetle başlayınca Hz. Musab dur! Bu dine nasıl giriliyor? Çabuk Nusrat'a bana söyle! Dine gücü kalmadı, sabı kalmadı, taştı! Ruh taşıyor, sığmıyor kavgına! musabdur. Nasıl bu dine giriliyor? Ya işte Nusrat'a, ver elin bakanları! Ver elin bakanları! Sıra bakanları! اَشْهَدُ اَنْ la ilahe illallah ve وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَاَرْسُولُهُ Hazır Hüseyin bunu söyledi. bunu söyledi. Hazır Hüseyin bunu söyledi. Hazır Hüseyin bunu Tabi sahabeler. Büyük Eylülullah hep söylediler. O, o anda tabii olan oldu. Ta feyz olmuştaki elinde. Hüseyin aslında cennet ı O kadar feyze girdi. Ayağa kalktı. Ben gideyim, Sağab-ı Muğaz'a gideyim. O Bundan daha üstürüm medenim benim. Ağırlık onun üzeri şimdi benim. Ben sağ ı gireyim, onu buraya göndereyim. Onu bu işlemi anlatırız. O da üstüme olursa artık medenim fetholur. Kimse açsa Karşamba'da böyle bir şey. O zaman <gülüyor> kadar biraz gezi çalışıyordu böyle bir şey. Hazret-ı Saad'a gitti. Hazret-ı Saad'a Muaz. Hazret-ı Saad Muaz yer aldı. O da Şeyh Kreti kendisi. Hadi sağ Saad şimdi. Ama o da duymuş bunların durumu da, o da böyle bir bunlara karşı kızıymış böyle, o da çok şirin öfkeli. Hazret-i Kerim'de kendisi o da geldi bu sefer, ne yapıyorsan derken bağırırken, yine Hazret-i Musab, ya aslan, lütfen esteriye gelerek, sakin ol, otur bakalım biraz böylece. bakalım böylece, işte böyle, ayet-i kerim okudu böylece. Tabi orada bir manevi bir hava oldu, yani sekine de geliyor başkanım, şekil geldi oraya böylece. Sekine geldi, o da onun tabi yararlandı. bir rahatladı, bir huzur buldu böyle, sakin oldu. Sohbetince edince Seker'e daha bastı, rahmetlerle kapsın, metro ile toplanınca saat'a tamamen kendine böyle. O da ya Mustafa nasıl bu dine giriliyor? O da iman gel hamdüyle muhteremden. hadis saat Sa'd savaşında ayağında yaralandı. O yaraya dikler, o zaman tabi ameliyatı yok böyle, yani diri diri. Tabi iğne yok, uşurmak yok, bayıtmak yok böylece. Yani böyle diridir tabii ayağını dikler kendisinin, çok diremiş ama yara. O öze bir şadık kullananlı yani meclinin yanında böylece. Hazım e, saat yatarken böyle sancılar da varmış kendisinin, bir kişi geliyor bak, ocaklarda kişi geliyor böyle böyle. Keçi on ayağında şeyine yarasını dikici kopardı. Ona bir kan başını vereceğe. Böyle. Ona bir kan başı alırdan Ve orada ona şehit olacak insi vereceğe. Teğeniz onlar ise beygamda beygamda yanında dinledi, beygamda baktı, arkti titredi böyle, arkti de böylece. geldi? Yani e o ya cevab nedir bu? Ne oluyor bu? Ya Muhammed sahırsanı şehit oldu. Bu da Peygamberimiz anlatır eshabına, eshabın ilk tercihler arşı meyveti salmıyor da. İlk tercihler arşı, arş titede, onu ölümüyle muhtemelen vereceğim. Allah için razı olsun muhtemelen, Allah için razı olsun inşallah. Lillahi t'ala Fatiha.